Muhammed Sûresi Bismillahirrahmanirrahim İnkar edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar var ya, işte Allah onların bütün amellerini boşa çıkarmıştır. İnanıp salih ameller işleyenlerin ve Muhammed'e indirilene ki o Rablerinden gelen haktır inananların ise Allah günahlarını örtmüş,